Bu mesele, çağdaş İslam dünyasının 20. yüzyıl cahiliyesini yaşayan ve bu sebeple akidesinin gerekliliklerinden uzaklaşan günümüz Müslümanlarının şu andaki en büyük meselesidir. Dolayısıyla Müslümanlığın fert bazında düzeltilmesi, topluluk ve ümmet olarak iyice tespit edilmesi gereken andır ve bugün gücümüzle üzerine giderek bu meselenin yeniden değerlendirilmesini yapma zamanıdır. Ulûhiyet meselesini insan hayatının baş meselesi haline getiren, sürekli sebebe ilave olarak çağdaş İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu izafi gerçekler de mevcuttur. Ve bunlar Kur'an'ı okurken ulûhiyet meselesi hususunda onun muhatabı olduğumuzun idraki içinde bulunmamamızı gerekli kılmakta ve geçmiş tarihi çağlardan birinin hikayesiymiş gibi mutala ve etüt şeklinde okumanın zamanı olmadığını göstermektedir. Ayrıca Kur'an bu ümmetin terbiye ve yönetim kitabıdır. Zira insanlar arasında ümmetlerin en hayırlısını çıkaran odur. Hz. Peygamberin ümmetini terbiye ettiği nizam onun nizamıdır. Daha sonra da ümmetinin terbiyesini kendinden aldığı terbiye nizamı da onundur. Öyleyse biz Kur'an'ı şu esasa göre okumalıyız. Kur'an bizim terbiye metodumuzu vaz eden ve aynı zamanda bizi eğitip yetiştiren kitaptır. Daha önce de birçok kere söylemiş olduğumuz gibi bu din bir şekil ve gösteriş dini değildir. Bu din havada kalmış hayaller dini de değildir. Bu din zihnen kafalarda yoğrulup beslenen fikri değerler dini de değildir. Bu din yaşanan hayatın realitesidir. İşte Kur'an'da yer alan en büyük terbiye ve yönlendirme prensibi bu gerçeğe dayanır. Onlar ki iman ettiler ve salih amel işlediler. Muhammed Suresi 2. Ayet Onu sadece akıl sahipleri tezekkür ederler. Onlar ki Allah'ın ahdini ifa ederler ve misakı naksetmezler. Ra'd Suresi 19-20. ayetler. Ne sizin temennilerinize göredir ne de ehli kitabın temennilerine göredir. Nisa suresi 123. ayet. Rableri onlara şöyle cevap verdi. Doğrusu ben sizden erkek veya dişiden hiçbir amel edenin amelini zayi etmem. Ali İmran suresi 195. ayet. Kur'an-ı Kerim'de bu tevcihattan uzak hiçbir nokta yoktur. Gerçekte İslam sadece inançla ilgili değerlerden ibaret değildir. Dille söylenen bir söz olması ise tamamen gerçek dışıdır. Aksine İslam imanın gereğine göre yaşama dinidir. İslam böyle olduğundan Kur'an bilfiil fiil Müslüman olmaları için İslam ümmetini terbiye etmekte önemli bir görevi üstlenmiştir. Yani Müslümanların realiteler dünyasında İslam'ı uygulamaları için. Kur'an vecihinin celaline ve saltanatının azametine yakışır bir biçimde Allah'ı tanıyabilmelerini sağlamak üzere Müslümanlara önce Rablerini tanıtarak akide ile onları terbiye etmiş. Böylece Müslümanlar Rablerine hakkıyla ibadet ve saygıyla itaat etmelerini sağlamıştır. Bu saygı ve tazimin bu ibadet ve itaatin ötesinde onların ruhlarını İslam ahlakı üzere terbiye de etmiştir. Onlara Allah'ın Semih ve Basir olduğunu bildirdiğinde göklerdeki ve yerlerdeki Allah'ın bildiğini bilmez misiniz? Gizli görüşen üç kişinin dördüncüsü, beş kişinin altıncısı odur. Bundan az veya çok her nerede olsalar mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü işlediklerini onlara haber verir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Mücadele Suresi 7. Ayet Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir ve o rahimdir, gafurdur. Sebe suresi ikinci ayet. O gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de. Taha suresi 7. ayet. Buyurduğunda müminlerin amellerini ve iç duygularını gözetmesi karşısında Müslümanlar o eşsiz hassasiyeti kalplerine yerleştirmişlerdi. Allah'ın kendilerini tertemiz görerek hoşnut olmasını ve bu sebeple de sevaba nail kalmasını sağlamak için onlar bütün davranışlarında böylesine temiz olmaya özen göstermişlerdi. Allah Teala onlara kendini göklerin ve yerin kilitleri O'nundur. Zümer suresi 63 Her şeyin melekutu O'nun elindedir. Yasin suresi 83. ayet diye tanıttıklarından sonra herhangi bir dehşet sahnesi ile karşılaştıklarında artık Allah'tan başka kimsenin kendilerine yardım etmesini beklemiyorlar veya üzüntü duydukları bir durumun değişmesi için Allah'tan başkasına başvurmuyorlardı bolluk ve sıkıntı anında yalnız ona yöneliyorlardı ve Allah katından bir emir gelene kadar sabrediyorlardı Çünkü Allah'ın emrinden başka bir emir olmadığını, bütün değişikliklerin onun elinde olduğunu çok iyi biliyorlardı. Böylece şiddet dalgalarını sabırla göğüsleyerek, gönüllerini Allah'ın ferahlığına bağlayarak yetişmişlerdi. Allah Teala onlara kendini, o rezzaktır, metin kuvvet sahibidir, Zariye 58, Allah dilediğine rızkı genişletir ve bir ölçüye göre verir, Rahat 26. Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa onu tutacak, engelleyecek yoktur. Her neyi de tutarsa onun ardından da onu salıverecek yoktur. O azizdir, baki, hakimdir. Fattır suresi 2. ayet şeklinde tanıtınca rızık meselesinin sıkıntıları müminlere meşgul etmez olmuştu. İnançları uğruna Kureyş'in baskısına maruz kaldıkları veya çeşitli olaylarla yüz yüze geldikleri zaman başkalarının kendilerine ait rızıkları yiyemeyeceklerini ve huzur ve veya huzur ve rahatları hususunda kimsenin tasarruf yetkisi bulunmadığını, bütün bunların yalnız Allah'ın elinde olduğunu hissediyorlardı. Bunun için de herhangi bir insan karşısında kalpleri ezilmiyor ve zillete düşmüyordu. Böylece onlar İslam'ın izzetini pratik biçimde öğrenmişlerdi. Keze Allah Teala onlara öldüren ve diriltenin yalnız kendisi olduğunu, dünya ve ahiret işinin kendisinin elinde bulunduğunu, kalplere ancak kendisinin tasarruf ettiğini, kişiyle kalbi arasına girenin kendisi olduğunu öğretince... Müslümanların gönülleri gizli açık her şeyde Allah'a bağlandı ve Allah'ın zikri kalplerinde canlı olarak yer etti. Böylece o kalpler Allah'ın emri üzerine dosdoğru yola girdiler. Kur'an ilk önce Rab'lerini tanıtarak ve doğru akideyi öğreterek ardından da korkutarak ve teşvik ederek Müslümanları eğitip terbiye etti. Onları Allah'ın sevabını, cennetini, ve hoşnutluğunu kazanmaya özendirerek onları cimrilikten kurtulmalarını, Allah yolunda infak etmelerini, kendi özel durumlarına rağmen mümin kardeşlerini kendilerine yeğlemelerini sağlayarak yetiştirdi. Onları ölüm karşısında duyulan korkudan kurtardı ve böylece onlar tarihin kaydettiği Allah yolundaki savaşların büyük kahramanları oldular. Kur'an onlara toprağa sımsıkı bağlanmanın rahat ve huzurundan, dünya menfaatlerine bağlılığın sağladığı teslimiyetten uzaklaştırarak terbiye ederek Allah'ın Resulü ile birlikte Allah yolunda cihadı onlar için en sevimli şey haline getirdi ve bu duygulara öncelik kazandırdı. Allah'ın azap ve gazabından korkutmak suretiyle Müslümanları şehvetlerinin baskısından kurtarıp arzularının dizginlerini ellerine vererek terbiye etti. Mali iştihadan Cinsi şehvetten, başkalarına zulmetme ve üstün gelme arzusundan, yaralama, dövme ve sıkıştırma isteğinden veya bizzat hayatın zevklerinden korkutarak, kurtararak terbiye etti. Allah aynı şekilde onları olayların içerisinde terbiye etti. Uhud Savaşı ile ilgili ilgili olarak nazil olan Ali İmran suresinde üzülmemelerini, ve gevşememelerini mümin oldukları süreci ötekilerinden üstün olduklarını savaştan yara almış olsalar da gevşeklik göstermemelerini belirtilerek terbiye etti. Ve yine onlara eğer ölüm kendileri için mukadder ise mutlaka öldürüleceklerini, savaş meydanlarına gitmenin kişiyi ölüme götürmediğini, Allah'ın kaderinin belirli ol belli olduğunu söyleyerek terbiye etti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan konusunda onları şiddetle kınayarak uyardı. Sonra da lidere itaatin gereğini belirterek terbiye etti. İmani duygu ve düşüncelerin muhakkak realiteler dünyasında mevcut olan bir davranış biçimine dönüşmesi gerektiğini Allah Teala'nın ancak böyle davranışları kabul ederek kendilerini buna göre sevaba nail kılacağım söyleyerek terbiye etti. Nur suresinde ifk hadisesi dolayısıyla apaçık kanıt olmadıkça kimseye leke sürmemelerini söyleyerek terbiye etti. Kadınların açık saçıklıktan uzak durmalarını, gözlerini haramdan korumalarını, evlerine girdikleri zaman kendi kendilerine selam vermelerini ve başkalarının evine izinsiz girmemelerini emrederek terbiye etti. Onları terbiye etti. Terbiye etti, terbiye etti ve nihayet onlar insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı oldular. Bu ilk ümmeti terbiye eden Kur'an-ı Kerim bugün okuduğumuz Kur'andır. Öyleyse onu okurken kesin olarak onun bir terbiye sistemi olduğunu bilmeliyiz. Elinde eğitilip yetişmemiz gereken bir mürebbi olduğunu kabul etmeliyiz. Kur'an'daki itikadi derslerin, Peygamber kıssalarının, Adem ve şeytan kıssasının, ahlaki ve sosyal emirlerin, savaş ve nizamlarla ilgili hükümlerin, uyarı ve teşviklerin, hasılı Kur'an'daki harfin, her harfin terbiye için geldiğini kesinlikle bilmeliyiz. Bütün bunlar alışa gelen terbiye biçiminde bütün bunlar alışıla gelen biçimde etkili, belagatlı, muhkem ayetleri okurken onlarla birlikte mevcut olan duyguları geçici olarak coşturmak için gelmemiştir. Asla. O terbiye dersleridir ve özellikle de akide dersidir. Biz bir anda meydana gelen birçok şeyden dolayı akidenin bir terbiye vasıtası olabileceğini nadiren düşünürüz. Ve çoğu kere de akidenin Kalbimizde yeterince yer etmiş Olduğunu kabul ederiz Veya onun korkulmayacak şekilde Sağlam bir hazine biçiminde Ruhumuzda tesirli olduğunu sanarız Ve deriz ki Muhammed ümmeti en hayırlı ümmettir Ve ve ve Kur'an'ın Akide ile ilgili açıklamalarından Terbiye dersleri olarak Yaralanmamızı önleyen En büyük engel işte bu vehimdir Doğrusu biz Allah Teala'nın Muhakkak ki Allah rezzak odur. Metin kuvvet sahibi odur. Zahriyat 58. Kavlini okurken hemen bunda şüphe mi var der. Allah'tan başka rızık veren var mıdır diye söyleniriz. Bunu huzur, emniyet ve güvenli rızık konusunda rahatlıkla söyleriz de rızkımızın kesileceğini hissettiğimiz veya ileride biraz sıkıntıları veya ileride biraz Sıkılacağımızı anladığımız zaman Hemen bu inancımız sarsılır Ve yıkılmaya başlar Ve o zaman her şeyi unuturuz Zannederiz ki rızkımız insanlardan Birinin elindedir Halbuki bizi sıkıntıya düşüren odur Fakat saygınlığımızı unutur Falancaya Rızkımızı kesilmemesi için yalvarmaya Başlarız sonra kendi kendimize Sebeplere sarıldığımızı zannederiz Niçin Niçin bu Çünkü biz Kur'an'ın bu hükmünü doğrultusunda terbiye edilmemişiz. Biz bu hükmü yalnızca okumuşuz. Sadece zihnimizde yer etmişiz. Ve bunun normal olarak insanın bir anda kavrayacağı bir şey olduğunu, daha çok bilgi ve sürekli tekrar gerektirmediğini zannetmişizdir. Hayır, kesinlikle değil. Bu bir terbiye meselesidir. Biz Kur'an'ın ayetlerini okurken, ashabı Güzünden ilk neslin o ayetlerle terbiye edildiği gibi terbiye edilmeye muhtaçız. Ancak o zaman bu ayetler zihni bir bedahat arz etmekten çıkar, akide haline dönüşür. Kalpte yer eden sağlam bir şey olur. Pratik hayatımızda itici bir güç haline gelir. Mükemmel bir düşünce ve bu düşünceden kaynaklanan bir davranış şeklini alır. İşte İslam'da akide insanın hayatında böylece yer eder. Akide, saf bir fikirden ibaret değildir. Vicdanlarda yer eden gizli bir duygu da değildir. Akide, bir hayat sistemidir. Hem de kelimenin ifade ettiği ve taşıdığı pratik, ciddi, bilinçli ve fikri davranış gibi bütün manaları ile birlikte bir hayat sistemi. İşte Kur'an'ı okurken en çok dikkat etmemiz gereken nokta burasıdır. Ancak bu şekilde bizden istenen düşünceyi kaybetmemiş ve bu düşüncenin beklenen mahsullerini Pratik hayatımızda ve davranışlarımızda gözden uzak tutmamış oluruz. Kur'an-ı Kerim'in akide gerçeklerini ruhların terbiye edilmesi konusunda en iyi biçimde kullanıldığı yerlerden biri de kıyamet sahnelerinden ve ahiret gününden söz eden bölümleridir. Biz daha önce dedik ki ahirete iman konusu Kur'an'ın çeşitli yerlerinde doğrudan doğruya Allah'a iman konusuyla bağlantılı ve onun devamı olarak yer alır. Kur'an'ın akide konusunu sergileyişinin ardından terbiyevi prensiplerinden söz ederken bir kere daha diyoruz ki Kur'an akide meselesini yani uluhiyet davasının ruhların terbiye edilip düzetilmesinde nasıl bir araç olarak kullanıyorsa ahiret mevzunu da aynı şekilde ve aynı hedefe yönelik olarak kullanmaktadır. Şimdi meseleyi bize gerekli olan yönüyle ve Kur'an'da okuduğumuz ahiret konularını düşünürken biraz daha aydınlatmakta yarar vardır. Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet sahneleri ruhlara en çok tesir eden bölümlerden biridir. Çünkü bu sahnelerin sunuluşlarında olağanüstü bir canlılık ve dinamizm vardır. Kur'an bu sahneleri canlandırarak insanın bilfil yaşadığı bir tablo halinde his dünyasını aktaracak biçimde dönüştürmektedir. Bu tabloların içerisinde günlük hayatın pratikliklerini bulmaktayız. Çünkü gün tümüyle gelip geçmiş bir mekan manzarası kazanmakla, kazanmakta geçmiş ve bitmiş artık var olmayan bir şey haline gelmektedir. Hisleri gelişmiş insanlar bir yana normal duyu sahiplerinin bile vicdanen bu tabloları etkisinde kalmadan veya müteessir olmadan okuyup geçmesi imkansızdır. Kıyamet sahnelerini okurken bizden istenen şey nedir? Sadece vicdani etkilenme mi? Ölümün, dirilişin ve hesabın hatırlatılması mı? Dünya hayatı ile ilgimizi kesmemiz veya dünyaya köpekçesine bir bağlılıktan kurtulmamız mı? Şüphesiz bütün bunlar söz konusudur. Ancak yöneltmek istediği hedef yeryüzünün imarından kaçınmak ve hayat kervanına katılmamak için bir kenara çekilip bu kafileden uzaklaşmak, yeryüzündeki maddi güçlerin sebeplerine sarılmaktan oturmak değildir. Çünkü bütün bunlar Müslümanların zayıflamasına vesile olur ve Allah düşmanlarına karşı Allah'ın emrettiği kuvveti hazırlamama neticesini doğurur. Kıyamet sahnelerini okurken bizden bilfiil fiil istenen şey, Tümüyle dünya hayatına dağılıp boğulmak suretiyle ahireti hatırlatmaktan, ölümden, diriliş ve hesaptan sarf nazar etmememizdir. Ancak bu duygu yalnız başına yeterli değildir ve Kur'an'da yer alan kıyamet tablolarının gelişindeki ana gayeyi tamamlamaz. Öyleyse biz Kur'an'ı okurken Kur'an'daki kıyamet tablolarını bu tabloların yer aldığı ayetlerin akışından ayrı olarak düşünmemeliyiz. Bu tablolar belirli münasebetler içerisinde yer alır ve her seferinde amaç bu münasebeti kurmaktır. Söz gelimi küfürden söz eden ayet münasebetiyle azap tabloları sergilendiğinde burada amaç kafirlerin cehennem azabıyla tehdit edilmesidir. Bu gayet açıktır. Ama kim dünya sevabını irade ediyorsa bilsin ki dünya ve ahiret sevabı Allah'ın yanındadır. Allah semidir, basidir. Ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için kıst ile şehadet ederek adaleti gözetin. İster fakir, ister zengin olsun Allah onlara daha evladır. Onun için adalet hususunda hevaya ittiba etmeyin. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki Allah amellerinize şüphesiz habirdir. Nisa suresi 134-135 ayetlerinde olduğu gibi dolaylı bir işaretle gelirse o vakit terbiyevi amaç adalete uygulamaktan kaçındıkları dünya nimetlerinin peşinden koşarak Allah için şehadetten uzaklaştıkları zaman müminlerin Allah'ın azap ve gazabına uğrayacakları tehdididir. Ve bu tehditle yalnızca ahiret değil dünya ve ahiret yönetimi kastedilmiştir. Halbuki kıyamet sahneleri dolayısıyla ilk bakışta hissedilebilen şey yalnızca ahiret duygusudur. Maksat işlerin dünyada adaletle yürütülmesini sağlamak ve Allah'ın İslam ümmetine yüklediği Rabbani adaleti gerçekleştirmektir. Sizin temennilerinize göre değildir. Ehli kitabın temennilerine göre de değildir. Kim kötü bir amel işlerse onunla karşılık görür ve onun için Allah'ın, yanında bir dost ve yardımcı bulamazsınız. Erkek veya dişiden kim de mümin olarak salih bir ameli işlerse işte onlar cennete girerler ve zerrece hakları yenmez. Nisa 123 124. Gibi bir işarete yer verildiği zaman ise kastedilen terbiyevi mana şöyle olur. Bu din temenni haline getirilmeye elverişli değildir. O Yalnızca pratik bir davranış biçimidir. Hatta iyi niyet bulunsa da insanların sadece dilleriyle iman ettik demekle yetinmeleri makbul değildir. Bunun yanı sıra bu dini pratik hayatta da deneyip yaşamaları, nefislerini terbiye ederek kendilerini fiilen uygulamaya koymaları gerekir. Ancak o zaman ağızlarından çıkan iman ettik sözü doğru olur. Bir önceki ayet gibi bu da, hem dünya hem ahiret için bir yönlendirmedir. Burada da yalnızca ahiret kastedilmiş değildir. Bu yönlendirmede ana gaye bu dini kitaplarda yazılı işaretler veya hatiplerin ağzında gevelenen bir takım sözler olmaktan çıkarıp elle dokunulacak şekilde pratik hayata dönüştürmektir. Allah'a imanın karşılığı olarak bir bütün halinde nimet tabloları geldiği zaman mesele çok açıktır. Ne var ki burada terbiyevi anlam çoğunlukla dikkatimizi çekmez. Çünkü biz çoğu kez temenni şeklindeki imanı cenneti hak ettiren gerçek iman olarak kabul ederiz. Kitab-ı Mübin'deki sizin temennilerinize göre değildir şeklindeki ayetin açık hükmüne rağmen böyle sayarız. Oysa ki bu tablolar imanın detaylarına karşılık olarak yer aldığı zaman zihnimizde terbiyevi anlamın hazır bulunması gerekir. Mesela mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verendir. Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda sarf edip Sonra sarf ettikleri şeyin ardından başa kalkmayan ve eza etmeyenlerin mükafatları Rab'lerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülecek değillerdir. Bakara 261-262. ayetlerine vereceğimiz fiili karşılık farazi olarak ne mutlu onlara demekten öteye geçmez. Sonra eski durumumuza aynen devam ederiz. İnfak ve harcamaya yönelmeyiz. Sanki bu ayette söz konusu edilenler... Bizim dışımızda kalan bir topluluktur ve bize hitap etmiyor. Sırf hayretlerimizi uyandırsın diye örnek olarak zikrediliyor. Halbuki bu ayette amaçlanan terbiyevi ders nefsimizle derhal bir hesaplaşmaya girmemizdir. Bu hesaplaşma yorucu ve uzun süre olabilir ama bu emri yerine getirmezsek ve sadece temenni ile yetinirsek buradaki terbiyevi ders Ders duygularımızdan uzak kalır Ve ayetleri açık bir kalbi okumamış Oluruz Bu da ayeti mücerret Olarak bir bakıştan öteye geçmez Keza Şüphesiz Allah Müminlerden canlarını ve mallarını cennet Karşılığında satın aldı Allah yolunda savaşacaklar da Öldürülecek ve öldürülecekler Bu Tevrat'ta İncil ve ve Kur'an'da hak olarak taahhüt ettiği bir vaattir. Ahdine Allah'tan daha ziyade vefa edecek kim vardır? Öyleyse biatının sebebiyle size müjdeler olsun. Şu fevzi azim odur. Tevbe 111 Ayet-i kerimesini okuduğumuz zaman almamız gereken terbiyevi ders, hemen paçaları sıvamak, Vakti geldiğinde iman borcunu ödemek üzere kendimizi hazırlamak olmalıdır. Aynı şekilde andolsun ki müminler felaha erdi. Onlar ki namazlarında hoşu durdular. Onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki arınmak için çalışırlar. Onlar ki mahrem yerlerini korurlar ve eşleri ve cariyeleri dışında onları yerlemezler. Kim de şu sınırları aşarsa... İşte onlar aşırı gidenlerdir. Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riya ederler. Onlar ki namazlarına muhafızlık ederler. İşte onlar o varisler ki firdevse varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Müminun 1 ve 11. ayetlerini okuduğumuz zaman da aynı mükelliyefiyeti duymamız gerekir. Allah Teala'nın işte onlardır o varislerdir ki Firdevse varis olacaklar, onlar orada ebedi kalacaklar ayetinden almamız gereken ders şudur. Pratik davranışlarımızı mutlaka ayette nitelendirilen davranışlar şekline döndürmeliyiz. Bu çizgiden uzak bulunduğumuz hareketlerimizi düzeltmeye çalışmalıyız. Görülüyor ki nimet ve azabıyla birlikte Kur'an'da yer alan kıyamet tabloları bütünüyle terbiyevi birer derstir. Dolayısıyla biz onları ayetin bütününden ayrı olarak sırf, sırf dünya hayatının nimetlerinden uzaklaşmaya çalışma hususunda etkilenmek üzere okumamalıyız. Aksine dünyada yaşarken davranışlarımızı ona göre ayarlayıp düzeltmeliyiz. Keza biz Kur'an'da Allah'ın yeryüzünde insanların hayatını idare etmek üzere koyduğu Rabbani buyrukları açıklamasını da buluyoruz. Elbette ki beşer hayatı kontrolsüz, Klavuzsuz ve başıboş değildir. Tıpkı evrene hükmeden kanunlar gibi insan hayatına da hükmeden değişmez kanunlar vardır. Biz çoğunlukla bu gerçekten habersiz davranırız. Zira evreni idare eden kanunların ahenkli, açık ve muayyen olduğunu, beşer hayatının ise sürekli değişim içerisinde bulunduğunu müşahede ediyor. Ve bu yüzden de ilk hamlede sadece kainatın kanunlara uygun olarak aheniktar bir hareket seyri takip ettiğini, insan hayatının ise her şeyde olduğu gibi güzel bir yol izlediğini sanıyoruz. Beşer hayatında sürekli ve sağlam kanunlar var olduğu gerçeğinden bizi habersiz kılan bir başka husus da insan realitesinin uzun nesiller içerisinde gerçekleşme imkanı bulabilmesidir. Buna karşılık bizim hayatımız ömrümüzle sınırlıdır. Biz beşer realitesini bütünüyle göremediğimiz için ondaki gerçeklerin farkına dikkat edemiyoruz. Bazen de dış görüntüler iç gerçeklere ters olarak aldatıcı bir biçim alabilir. Bu husus bizim kanunları kavrayıp gerçekleri yakalamamızı engellemektedir. Bu sebeple Allah Teala kitabında bizi tarihi araştırmaya yöneltmiştir. Çünkü geçmişi dile getiren tarih bütünüyle yaşanıp son bulan, imajları belirgin, bu sebeple de delaletleri açık olan son bir tecrübedir. Bizi bu yöne sevk eden Yüce Allah, sadece şimdiki hayatımızı da tarihi etüdün gösterdiği doğrultuda düzenlememizi, yani henüz yaşadığımız hayatta tamamlanmamış olan tabloyu, geçmişte tamamlanmış bulunan sahnenin ışığı altında ikmal etmemizi istemiştir. Böylece halihazırda hazırda tablo, tab hayat tablomuzun henüz belirlenmemiş olan çizgileri açığa çıkarak belirginlik kazanabilir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de bu anlamı ifade eden emirler değişik şekillerde ve fazlasıyla yer almaktadır. De ki yeryüzünde dolaşın da öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görün. Rum 42. İnsanlığın yeryüzündeki hayat akışını düzenleyen ilahi kanunları düşünmek İncelemek ve Kur'an okurken bunları göz önünde bulundurmak Müslüman için hem zorunludur hem de hayati bir önlem taşır. Ve ancak böylelikle Rabbani sistemin ışığı altında insanlığın dış çizgileri belirlenebilir. Bu ancak böylelikle Müslüman ve ancak böylelikle Müslüman olayların akışı içerisinde yaşadığı anın durumunu ve yerini görebilir.